Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sadası programından selam ediyoruz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir programa daha başlıyoruz. Hocam programımızı e, takip eden e, kıymetli dinleyicilerimiz e, zaman zaman sitemkar mesajlar yolluyorlar. Bu hafta bant oldu. Bu hafta efendim e, yeni bir şey duyamadık diye... Ee, ...hocamın da e, benim de zaman zaman yoğun programlarımız oluyor... ...dinleyicilerimizden özür dileyelim... ...fakat e, elimizden geldiğince yeni ve taze programlar yapmaya gayret edeceğiz... ...ama ara ara böyle boşluklarda olabilir, kusura bakmasınlar... doğru efendim, evet... Hocam, e, bugün benim gönlümden şöyle bir konu geçiyor... Eğer siz münasip görürseniz... Estağfurullah. İnsan kadrini bilmek üzerine biraz konuşalım diyorum. Bizim medeniyetimiz insanı büyüten bir medeniyet. Tabii. İnsanın içindeki güzelliği, Tabii. iyiliği ortaya çıkaran... ...onun üzerindeki örtüleri kaldıran bir medeniyet. Fakat zaman zaman işte hep konuşuluyor... ...medeniyetlerin durağanlaştığı dönemler oluyor. Doğru. O dönemlerde de insan kadrini bilmek de önemsizleşiyor. Ee, daha hasetçil duygular, daha kötücül duygular ön plana çıkıyor ve biz artık Hazreti insanı e, göremez oluyoruz. Daha çok insandaki mülevves tarafı, kötü tarafı e, görüyor, oraya dikkat ediyoruz. İnsan kadrini nasıl bileceğiz Kıymetli Hocam? Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> kitabın zor yerinden Evet sordu, kitabın zor yakından. Hiç çalışmadığım <gülüyor> yerden geldim. E, belki şöyle düşünmek lazım. İnsan kadını bilmek için önce insanın ne olduğunu bilmek lazım. E, her medeniyet tasavuru insana kendi değerleri noktasından bakarak bir tarif getiriyor. E, bu şimdi her medeniyet tasavuru deyince e, şu sıralar daha eski zamanlarda da Dünyadan birçok medeniyet gelmiş geçmiş diyorlar ama hı hı. ben hem kitabi yani bu kitaptayken Kur'an'ı kastediyorum. Hem de daha bütüncül daha genel bir görüş ile söylemeye çalışacağım. İki medeniyet tasavvuru var. Bunlardan bir tanesi vahiy medeniyet tasavvuru. Yani aşkın dünyadan gelen haberi esas alan hayatın... ...merkezine, mihverine yerleştiren... ...bir medeniyet tasavvuru... Ee, ...bu medeniyet tasavvuru... E, ...dünyada zaman zaman... ...hakim olmuş... ...yani bunun da... E, ...kurucuları peygamberler... Hı hı. ...yani... E, ...peygamberler... ...hem birer... E, ...dini rehber... ...buradaki dini rehber sözü de... ...biraz açıklanmaya müsait... ...yani medeniyet paradigmalarının... ...kurucuları... ...bir diğer de rasyonel medeniyet tasavvuru. Şimdi... E, ...insana verilen... ...değer noktasında... ...insanın tanımını yapmaya çalışırsak... ...şöyle... ...İslam medeniyet tasavvuru insanı... ...Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak görüyor. Zaten başlı başına... ...bu cümle... ...çok mühim bir alem, çok mühim bir dünya... ...çok saltanatlı... ...çok mesuliyetli bir dünya... ...vaz ediyor, inşa ediyor... Ve bu insanın özelliği de Cenab-ı Allah bu insana ben kendi ruhumdan ruh giledim, buyuruyor. Bu insanın yapacağı şey e, İslam peygamberinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba. Onun numune-i imtisal almak. Çok kısa söylemeye çalıştığımız özellik itibariyle İslam dünyasında, İslam medeniyet tasarımında insanın yeryüzünde Allah'ın halifesi Ruh, ruhundan ruh üflenmiş ve hatta hareket tarzı peygamberin sünnetine imtisal etmek, ona benzemek moderniteye gelince modernitedeki insan hümaniteyle birlikte çünkü daha evvel e, katolik medeniyet tasavun her ne kadar muharef olsa da farklı bir insan e, ilk günahla e, çok yakalanmış ızdırap çeken ve Hz. İsa'ya doğru yönelmesi gereken yükselmesi gereken bir insan varken moderniteyle birlikte zaafları ve meziyetleriyle olduğu gibi kabul edilen bir insan tipi var. Ve bu insan tipi kutsanıyor. Dolayısıyla... Hatta zaman zaman e, özellikle e, şu son postmodern dönemekte işte, Zaaflarını teşhir, teşhir etmesi Teşvik edilen, edilen Evet bravo <gülüyor> Bir insan tipi var Dolayısıyla hangi insan tipi üzerinde konuşuyoruz Bunu gündeme getirmemiz lazım Ve kimin kadrini bileceğiz hı hı. Ee, tabii bunu söylerken Yani dünyanın bütününe bakmaya çalıştığım için Böyle söylüyorum Yoksa yani İslam noktaya Olaya baktığım zaman şunu hemen söyleyebilirim Bütün insanlar Kendileri bilsin bilmesin Allah'ın yeryüzünde yarattığı mahluklardır. Ve hepsinin Cenabı ı Resulullah'ın sünnetine doğru yol almaları gerekir. Ee, bunu böyle söyleyelim. Ama bazı insanlar bunun farkında değiller. Bazı insanlar e, Allah'ı reddediyorlar. Tanımıyorlar. Bu şu demek değil ki. Onlar tanımıyor. Ama biz tanıyoruz. Biz onu, o insanın kimin hak ettiğini biliyoruz. Ona nasıl yaklaşacağız? Bir Pratik problem bu. Dolayısıyla problemi şöyle vaz edelim. Hangi insan e, tarifine göre neyin nasıl kadrini bileceğiz? E, tabii ki bir Müslüman'a yaklaşırken başka bir teknoloji kullanıyoruz. Başka bir dil, başka bir üslup. E, bir gayrimüslim'e yaklaşırken de bir başka üslup kullanıyoruz. Ama sonuçta hepsi Allah'ın kuludur. Ve e, şeyde... E, elest bezmini de ona evet demiştir ama sonra bu vaadinden hulf etmiştir, caymıştır. Bu perspektiften bakmamız lazım diye düşünüyorum. E, dolayısıyla onlara çok e, ters gelmeden, çok rencid etmeden, çok uzaklaştırmadan neyi ne kadar yapabiliyorsak burada bir hikmet var, burada bir baslahat var, neyi ne kadar kaldırabiliyorlarsa Onlara hakkı göstermek, hakkı emretmek, hakkı tavsiye etmek. Eğer göstermek, emretmek, tavsiye etmek negatif bir sonuç doğuracaksa belki onlar hakkında dua etmek birinci ilke olmalı. Bunu yaparken de bir Müslüman kesinlikle akılsız değildir, hikmetsiz değildir, ferasetsiz değildir. Müslüman bunları yaparken aynı zamanda zarar görmeyecek tedbirleri de alması lazım. Elbette. Hocam e, hangi insan tarifine göre neyin, e, nasıl kadrini e, bileceğiz dediniz. Evet. E, tabii e, batılı kendilik tarifi batılı insan tarifi büyüklenmeci bir kendilik bize tarif ediyor. Yani e, Tanrı karşısında aciz onun karşısında müetteb onun karşısında e, haddini bilen bir varlık olarak insan değil. E, işte ona meydan okuyan, e, ona kafa tutan, Babil kuleleri inşa eden e, bir e, varlık tarif ediyor. Dolayısıyla o medeniyetin insan tasavvuruna baktığınız zaman da e, özgürlüğün e, eskinin İlahi bağlarından tamamen kopmanın, arınmanın çok temel bir arayış olduğunu görüyoruz. Yani Batı, e, Batılı modernite bize insanın geçmişin bağlarından, cemaat bağlarından, topluluk bağlarından ve kilisenin bağlarından, tanrısal bağlarından tamamen arınarak. Kendisi olması gerektiğini, bütün bağlardan azade bir varlık olması gerektiğini, özgürlüğün, bu manadaki özgürlüğün, hürriyetin onun için en temel umde olduğunu söylüyor. Şimdi böyle bir varlık kendisini neyle mukayyet hissedecek? Hiçbir bağ, hiçbir etik çerçeve... Yani ilahi bir etik çerçeve kendisinin üzerinde kendisinin aklını aşan bir etik çerçeveye bağlı olmayan bir varlık kendini neyle mukayyet hissedecek buradan şuna geleceğim Reha Erdem diye bir film yönetmeni var onun da yıllar önce bir söyleşi yapılmıştı Beş Vakit diye bir filmi var bu yönetmenin onun üzerine yani sonuçta dindar camiadan filan olan bir yönetmen değil dışarıdan hadiselere bakan birisi. Hı hı. De, diyor ki söyleşide çok ilginç bir şey bir insan düşünün diyor cinayet işlemeye gidiyor diyor birden diyor ezandan şeyden e, camiden bir ses yükseliyor ezanla birlikte Allah Ekber Allah Ekber. ...Allah en büyüktür. Şimdi cinayet işleyecek fakat bir taraftan da bu sözü duyuyor. Bu söz diyor, onun üzerinde caydırıcı bir söz. Yani yapma diyor. Hı -hı. O, söz, o sözü duyduğu anda aslında vicdanıyla bir muhasebe içine ge girmesi gerekiyor. Ee, şimdi burada bir ilahi çerçeve görüyoruz. Bir etik çerçeve. Allah büyüktür. Sen kendin büyüklenme. Ee, ama insan kendisi büyüklenmeye başladığı zaman pek çok... Nemrutlukların e, pek çok e, cinayetlerin katliamların da özünde bu kibir gözüküyor Yani o çerçeve yani insanı nereye yerleştirdiğimiz ve nasıl tanımladığımız Nasıl bir insan anlayışının zuhur ettiğinin de ölçüsü oluyor sanki Biraz uzattım lafı Mesela dolaştırdım buna. belki yo, yo, yo. Evet. Gayet güzel Şimdi birkaç husus var ben isterseniz onlardan ilkiyle başlayayım Dediniz ki e, herhangi bir kayıt e, manzumesinden azade olmak evet. istiyor insan. Modernite bu insan. Hı hı. Bu arada birçok şey saydınız zaman burada bence en önemlisi olayın başlangıcı kilisenin kayıtlarıydı. Hı hı. Şimdi Türkiye'de e, bana göre pek anlaşılmayan bir husus var. Kilisenin koyduğu kurallar dini kurallar değil. <Gülüyor> Onu çok net ifade edeyim. Dini gibi gözüken insan aklının koyduğu kurallar. Kilisenin koyduğu kurallar. Hatta ben bu konuda biraz daha ileri gidiyorum. Diyorum ki Vönesans'ta pardon aydınlanmada kiliseyle özgür akıl çatışmadı. İki akıl çatıştı. <Gülüyor> Bunlardan biri özgür akıldı. Yani bir matematikçinin aklıydı. O Özgür akıldan kastettiğim o. İkincisi de Kilisenin aklıydı. Kilisenin aklı dogmalarla bağımlı olduğu için özgür aklı karşısında mutlaka yenilecekti. Ne tekim yenildi. Bir tanesi bu. Dolayısıyla kilisenin aklı, yani kilise aşkın dünyadan gelen habere şu veya bu sebeple daha iyi olur diye veya boşluk bularak rasyonel düşünceyi karıştırdığı için <Gülüyor> ee, bir süre sonra bu rasyonel düşüncenin ortaya koyduğu zaaflar ortaya çıktı ve kilise aklı mağlup oldu Batı, batılı <Gülüyor> insan e, dolayısıyla böyle düşünmekte çok haklı çünkü aşkın dünyadan gelen yani bir daha netleştirelim vahiy haberin pür halini bilmiyor <Gülüyor> karışmış vaziyette mülenma olmuş vaziyette ama İslam dünyası böyle değil pür haberi biliyor zaten bu son on yıllarda yapılan bir takım müdahaleler İslam dünyasındaki o pür haberi de karıştırma babında yapılan rüyalar ve yapılan yorumlar vesaire kadar. Bir tanesi bu. Bir başkası şöyle. Peki acaba insan bir kuyudat, bir sınırlama çerçevesine girmeli mi? Böyle bir soru ile karşılaşıyoruz. Tabii ki girmeli. Bunu çok seküler insanlar da söylüyorlar. Çünkü ...sosyal nizam için... ...bazı kayıtlar lazım. Hı hı. Ee, i̇nsandaki... ...yetenekler... ...ve ihtiraslar... ...eğer kayıt altına alınmazsa... ...insan sosyal yaşamak zorunda da... ...olduğu için düzen kurulmuyor. Ee, o zaman bu kayıtları... ...kim koyacak? Ee, kendi dışında aşkın bir üst... ...otoritenin tanımadığı için... ...bu kayıtları da... kendi Rasyonelitesi koyuyor... ...buna da konjonktör... ...diyoruz... ...bu kibar bir söz... ...yani biraz daha bilimsel gibi görünüyor... ...Osmanlıca karşılığı maslahat... ...yani işleri... ...o günkü koşullarla... ...halletmek... ...biraz daha hususi sohbetlerde... ...buna menfaat ilişkisi... ...diyor Osmanlı aydınları... ...dolayısıyla... ...menfaat üzerine kurulu... ...menfaat de anlık menfaattir... Yani aklın öngördüğü anlık menfaattir. Şu an. Nerede ne zaman? Şu anda şu zamanda. Peki ben yıllar önce bir başka e, bağlamda bir e, makalemde sormuştum. Şeytan bunun neresinde? Şimdi İslam dünyasından olaya baktığımız zaman bu olayı birçok kavramla açıklıyoruz. Mesela diyoruz ki e, kendin üstünde ee, bir otorite tanımayan insan aklıyla ve içgüdüleriyle şeytanın esiri olur diyoruz. Ee, Batı dünyasının modernitesinde böyle bir çok mesela bir şey de geçiyor bu. Göte'de geçiyor. Faust Doktor Faust'a geçer. Onun dışında siz daha çok biliyorsunuz Batı romanını e, ben de okumuştum zaman da orada pek geçmiyor. Ee, bir de e, bir kavram daha söyleyelim Nefse emare. Evet. Tabii şimdi bu kavramlar hep bize dini kavramlar olarak cami veya tekke içinde öğretildi. Bunlar nefes almak kadar, solunum kadar, dolaşım kadar reel kavramlar. İnsan kendisiyle baş başa kaldığı zaman içindeki nefis şeytanın emrine giriyor. Ve onu peki sonuçta ne oluyor? Sonuçta dünya yaşanması hale geliyor. İşte en son olaylar burada güncellemeye gerek yok. Şimdi dünyaya baktığınız zaman nasıl oluyor diyorsunuz... Bir taraftan insan hakları vesaire gibi bir masal dünyası üretilirken... Diğer taraftan da e, zalim, güçlü, mutlaka zulmetmek zorunda. Çünkü kendinden üstün bir e, otorite tanım bir çerçeve, ahlaki çerçeve tanımıyor. Ve yaptığı şey ona göre zulüm değil... ...tabii bunun ekonomik bir tarafı da var... ...Kıymetli tabii, Hocam tabii. yani... ...dünyanın en zalim ülkeleri... ...en büyük silah üreticileri evet, aynı zamanda... Evet, ...yani evet. silah endüstrisinden evet. çok büyük... Evet. ...meblalar kazanan ülkeler... ...savaşın, savaş çarkının... ...devam etmesi onların her zaman işine geliyor... ...aynen öyle... ...ve onlar yani ama sonuçta... ...toplumlar yalnız kalıyor... ...insan yalnız kalıyor, mutsuzluk... ...çünkü iş dünyamız... ...bu üretilenlerle mutlu olacak... ...bir yapıya sahip değil... O digergamlıkla beslenen bir iç, iç dünya. Yani bunu böyle söylüyoruz. Bu, bu akış gene devam ediyor. E, ama e, biraz hani işte iyi kötü tanıyorsak, biraz endelijans da bilen bakıyorsak, görüyoruz ki ciddi bir bunalımda karşı karşıyalar. Bu bunalım nasıl bir netice verir? Onu ben tahmin edemem. Ama mutlaka bir netice verir. Yani top üretiyorsanız, atom üretiyorsanız, tüfek üretiyorsanız ve insanlığın bir kısmını bununla yok ediyorsanız, o mutlaka size bir şekilde döner. Hiç umulmadık bir yerden döner. Bunu akıl izah edemiyor ama dönüyor. Bunu akıl izah edemiyor. Dün bir danışanımla konuşuyorum. Hiç ondan beklemediğim bir cümle kurdu. Ee, ...dedi ki... ...bazı seçimlerimizin... dedi ...bazı yaptıklarımızın... ...görünmeyen bedelleri olur dedi. Tabii. Ee, insan hayatında... E, ...bu tür görünmeyen bedellerle... ...sık sık karşılaşıyoruz. Ulusların hayatında da... Tabii, tabii. ...zulmeden e, bunun bedelini öder. Evet. Evet. evet e, peki Kadir Bilme'ye buradan geçelim o zaman kadir hocam. Kadir Bilme'ye geçelim. Kadir yani. bilmeye geçelim. Şimdi, Çünkü insanın... ...aziz bilindiği... E, ...bir dönemeçten geçtik biz... ...yani bunun hatıraları hala... Tabii. ...canlı zihnimizde... Tabii, tabii. ...siz o insanları tanıdınız... Tabii. ...yani eteğine yapışılacak... ...insanları gördünüz... ...dizinin dibinde oturulacak insanları gördünüz... ...yakın zamanda ben... E, ...bir kitap mütalaa ettim... E, ...Ahmet Yüksel Özemre'nin... ...Üç, Üç Güdar'ın Üç Sırlısı... Hı hı. ...diye bir kitabı... ...orada... E, ...halkın olağan yaşantısı içinde yaşayan... E, ...fakat gayb alemiyle dolu... ...mana alemiyle yüklü... E, ...insanların hikayelerini anlatıyor. Hmm, doğru. E, bu insanların... E, ...kendi içlerindeki... ...muhabbette çok büyük bir derinlik var. Kendilerine... E, ...birbirleriyle olan... ...münasebetlerinde hep... ...güzelliğe çağırıcı... ...insanın içinde, içini derinleştirici... E, ...bir letafet var... ...bir nezaket var... E, bu hassasiyeti zaman zaman ben kaybediyormuşuz gibi hissediyorum. Belki de çoktan kaybettik bilmiyorum. Ee, i̇nsan evet. top hani mezara gömüp bu artık burada demek istemiyor. Ama e, birebir ilişkilerimizde karşımızdaki insanın, muhatabımızın içindeki o iyiliği, derinliği, güzelliği aşikar edecek e, bir gayretimiz olmuyor. Kadir bilmek aslında... Bu işte. Bu yani evet. Kadir Bilmek, cevheri... E, ...yere düşürmemek. Evet, evet. Geç, hocam siz o kuşağa yetiştiniz. Yani muhterem babanız çok... ...yani bir nesle öncülük etmiş... ...çok çok kıymetli bir isimdi. Dolayısıyla onun vesilesiyle de... ...siz çok kıymetli insanları da tanıdınız... ...etrafınızda, çocukken tanıdınız. Çok şükür, evet. Ee, siz zaman zaman sohbetlerimizde... E, benim çok sevdiğim bir sözünüz oluyor. Siz de diyorsunuz ki tevazu gösteriyorsunuz. Bunlar bizim sözlerimiz değil bunlar büyüklerin sözleri. E doğru. Biz büyüklerimizden duyduk bunları e Doğru diyorsunuz. bu yalan değil ki yani. Eyvallah. <gülüyor> ee, ama bu, yani ben buna çok inanıyorum. Benim e, ya işte Anadolu irfanı çok böyle konuşuluyor. Bazı şeyler konuşulunca anlam itimine uğruyor. Anadolu irfandan benim anladığım şu. Benim anneannem rahmetli. Ama rahmet. Ee, i̇rfan sahibi bir tabii. kadındı. Anneciğim rahmetli ilk okul mezunuydu. Fakat e, dini kısa arşivi çok genişti benim anneciğim. Tabii. Ben bütün e, dini ahlaki terbiyemi anne annem üzerinden anneannemden almış hissediyorum. Ne kendimi. güzel değil mi? Ne güzel. Ve ne kıssalar, ne hikayeler, insan ruhunu... insan ruhunun koordinatlarını belirleyecek Hı. ne kadar şey. ...işte o... ...şifahi kültür... ...oradan oraya aktarılıyor ve... ...nesiller arasında bir devamlılık yaratıyor. Evet. Kültür bu demek işte. Yani öyle, aynı 100 öyle. sene önce soluk alıp veren şey, ...100 sene sonra bende de soluk alıp vermesi. Öyle. Çünkü hayat değişmiyor, biçimler değişiyor. Evet, fakat bizim neslimize kesintiye... uğradı hocam bu. İnkıta uğradı. Evet, doğru. Ne yapacağız? Ee, İnkıta uğradı çünkü... ...biçimler değişti. Yani... ...tarım toplumundan gelen bir Türkiye... Hı hı. ...birdenbire sanayiye atladı... ...o eğitime de e, intikal etti... Hı hı. ...mesela siz gelenek olarak... E, ...gelen bir aile... ...işte an, an, anne... ...çocukları, torunları vesaire... ...liseyi bitirdi, üniversiteyi bitirdi... ...siz yahut e, bir önceki... ...kuşağınızdaki yani erkek narlar... ...nasıl geliyordu ben bilemiyorum... ...mesela ben kendim için söyleyeyim... ...bizim ailede hanımların... E, ...okuması noktasında... ...büyük ablama kadar... ...herkes... İlk mektep, mahalle mektebi mezunu... ...ev vesaire evlenmiş. Ablam hekim oldu. Şu anda 90 küsur yaşında... ...bir hekim. Yönlü yolunu buldu ayrı. Ama yani... ...bir kırıklığa arada hadise. Hayata bakış değişti. E, peder... ...vesine daha evvel... E, ...memlekette... E, ...Hafız, İmam... E, ...hoca böyle bir aile geliyor. Peder de onu devam etti. Ben mühendis oldum. Hı hı. Ama o kök bir taraftan sürüyor. Sizde de o devam ediyor. Siz biraz genç olduğunuz için biraz karamsar bakıyorsun, daha realist. Ben daha yumuşak bakmaya çalışıyorum. O sürüyor. Biz bu yeni biçim içinde o eski kökü devam ettirmeliyiz. bu. Çünkü <gülüyor> o bir ihtiyaç. Eğer o kökü biz bu yeni biçim içinde bunun yeri yok dersek o zaman başka bir kök, ayrık kökü geliyor, devam ediyor bizim içimizden. <gülüyor> çünkü insanın hikayeye, fıkraya, menkıbeye Masala ihtiyacı vardır. Yaşı 70-80 olsa da ihtiyacı vardır. Bunlar masal. Ne demek masal? Aklın kabul etmeyeceği bir şey. Zaten akılla bir dünya kurulsa filozoflar bu dünyayı cennete çevirirlerdi. Akıl lazım ama yeterli değil. Onun için masalık küçümsemeyin. Biz Bana masal anlatma derler değil mi? Maval okuma. Bu ne demek? Yani aklın kabul etmeyeceği bir şey. Aklın sınırı var. Hocam insan her şeyi hikayelerle anlıyor. Aynen öyle. Hikaye ettiğimiz şey ete kemiğe bürünüyor, canlanıyor ve bizim hayatımıza dair bir şey söylüyor. Yüce Allah kıssalar üzerinden insana bir evet. şeyler anlat, anlatıyor. Ee, çünkü insan zihni o benzetmeler, o modellemeler üzerinden bir şeyi kavramaya çok evet. daha müsait. Aynen öyle. Dahası hepimiz hikaye anlatan varlıklarız. Evet. Yani insanın en temel özelliği hikaye anlatması hocam. Kendimizi anlatıyoruz. Kendimizi anlatmak istiyoruz. Evet. Yani kendimizle ilgili de bir hikaye oluşturmak istiyoruz. Diyoruz ki ben yaşadım, işte şunu yaptım, bunu yaptım. Geriye dönük tutarlı bir anlatı, bir hikaye bırakmak istiyoruz etrafımıza. Veya bir insanla görüştüğüm zaman mutlu oluyoruz. Çünkü konuşuyoruz. Konuşurken ne yapıyoruz? Hikaye anlatıyoruz. Tabii, tabii. Ve an bir e, emanet kula. Ve her kulda bir tecelliyat var. Şimdi kadir kıymet noktasına gelince bir, önce anın kıymetini bilmek lazım. Hı hı. Bu bir demdir gelir geçer, bilemezsin demedin mi diyor şair. O an, neyse o an, onun kıymetini bileceğiz. Sonra o kuldaki tecelliyatı hissetmeye çalışacağız. Olmaz bir tarafından girmeyeceğiz hadiseye. Hı hı. O zaman başlıyor yani, açılıyor, ısınma başlıyor ilişki. ...adamın belli hassasiyetleri var... ...oraya girmeyelim... ...onun daha düz, daha nötr, daha... Hı -hı. ...yumuşak olduğu bir istikametten girelim... ...bu bir selamla... ...hatta bir tebessümle... ...hatta adamı görmeden masasına... ...küçük bir not bırakmakla... ...müsal aklıma geldi diye söylüyorum... Hı -hı. ...sizi düşündüm bu sabah... ...işte günaydın veya selamünaleyküm aleyküm... ...veya nasılsınız... ...küçük bir şeyle... ...ısınmaya başlıyor hadise... Tabii. ...yoldan geçerken bir tebessüm bile... İnsanın ihtiyacı var çünkü. Benim böyle çok dostum olmuştur. Ee, ufak e, esprilerle, nüktelerle mizacım ona müsait olduğu için yaklaşırsınız insana, bakarsınız ki o da size muhtar, siz de ona muhtarsınız. Kadir kıymet bilek, bilmek karşılıklı olur. Hı hı. Ve o bir lütuftur. Çünkü gönlünüzün ihtiyacı olan muhabbeti karşıdan alıyorsunuz ve siz de ona muhabbet veriyorsun. Ne demek muhabbet? Arada herhangi bir menfaat bağ olmadan ilişki kurmak. Zamanı ve zemine her yer, her an olabilir diye düşünüyorum. Hatta bu bizim dünyamızda elhamdülillah öbür tarafta geçmişlerle de oluyor. En basiti bir şey okuyorsunuz, bir Yasin-i Şerif, zaman zaman hatim 70 bin tevhid vesaire. ...manada karşınıza çıkıyor... ...konuşuyorsunuz, gülüşüyorsunuz... ...sohbet ediyorsunuz... ...yahut hatırlıyorsunuz... ...bir Fatiha okuyorsunuz... ...geliyorlar... ...acayip bir şey bu dünya yani... ...bizim hocam... E, ...yani bu sözleriniz bana evet. şunu e, düşündürdü... ...zor bir şey değil yani... ...kadir kıymet bilmek... Evet. ...biz çok hızlı yaşıyoruz... ...ve bu hızdan bir haz alıyoruz... ...evet... Sıkıntı orada. Hayatı yavaşlatalım. Tabii. Rızık taktik edildiği kadardır. Biz hızlı yaşayarak çok para kazanırız da o bizim rızkımız olmaz. Evet. Rızık takdir edildiği kadardır ve hızdan haz evet. almamaya çalışalım. Çünkü o şeytani bir hazdır. Anın vaktin nasip olan o yaratılmıştır an o vaktin kadri kıymetini bilmek onu değerlendirmektir esas olan. ...ne çok yavaş... ...ne çok hızlı... ...arada belli bir seri... ...hareket... Sevdayu sayyu amel diye bir... ...kavram var hocam... Oh, ...ne kadar güzel... ...yani çalışma sevgisi... ...ama bu herhalde hep dünya için... ...çalışma anlamına gelmemeli değil mi? Şimdi bu dünya için çalışmak da... E, ...yine... ...bana göre... ...her iki cihetten bakıldığında... Hı -hı. açıklanması gereken bir kavram Hı -hı. dünya için çalışmak eğer sizin nefsi menfaatiniz için ise tabi ki e, bu mezun bir şey yani buna hiçbir şey gerek yok ama dünyadaki saygaretiniz e, hem kendinize ailenize mensup olduğunuz muhite ve insanlığa hizmet içinse bu da e, bir hadise yani Zaten şöyle, biz dünyada yaşıyoruz. Bütün gayetimizi dünyaya veremeyiz. Bizim yani şeyimiz biter, pilimiz biter bir manada. Hı hı. Ee, dünya ile ilgili işlerimizi yaparken niyetimiz nedir? Hangi niyet üzere dünya üzerindeyiz? Ne kadarınıza istirahat ayıracağız? Ve bu işi yaparken nasıl bir muhabbet... Yıllar önce Ayhan Yücel abimizin... Milliyetler Derneği'nde... Sevincini bulmak diye bir küçük risalesini okumuştum. Hı hı. İş Ayhan Yücel. Ayhan Yücel. Doktor Ayhan Yücel. İş yaparken... iş yaparken... Yani bir şey üretirken, bir şey çalışırken... Onu hazla, sevinçle, şevkle yapmak yani. Ee, bu çok mühim bir hadise. Bir, i̇ki insan görüyorsunuz... Aynı işi yapıyorlar ama birisinin neşesi zevki başka niye çünkü gayesi hedefi başka hem kendine hem başkalarına fayda. çünkü insan kendi varlığını çok fazla mahrum ederse nefsi onu tepeler İnsan kendi varlığına çok fazla mahrum etmemeli kaldırabileceği kadar yük almalı ama her insanın mutlaka şimdi maksistlerin artık değer diye bir kavramları var müslümanların da artık hizmetleri vardır yani bir iş yaparken mutlaka hem kendine hizmet edersin, kendi varlığına, o vazifendir. Nefsine bakmak zorundasın. Azdırmak mecburiyetlerinde değilsin, onu önleyeceksin. Bakmak zorundasın ama öyle de yetenek vermiş ki Cenab-ı artan hizmeti de eşine, dostuna, önce en yakınlarına, ailene. Ondan sonra biz hocayız, ikimiz de öyleyiz. Talebelerimize, asistanlarımıza bazen almak istemezler o zaman zorlamayız. Aman evladım sen birkaç kenarda odur. Şimdi hazmet. Yine bir mevzusu çıkar. Onu da sana veririz. Üzmeden, sıkmadan. Çünkü insanlar hepimiz öyleyiz. Çocuk gibidirler. Babası annesi çocuğa yemeği veriyor. Çocuk yemek istemiyor. Halbuki kendisinin gibi milyonlarca genç küçük çocuk var. Yemek bulamıyorlar. Onu fark etmez insanlar. Şimdi hepimizin işte çoluğu çocuğu olduğu torunlarımız var görüyoruz eşin dostunda var o nimete muhtaç belki binlerce insan var çocuk var onlar İnsanlar da böyledir ben büyüdüm değil artık bu kadar yeter onun için büyük mürşitler kendi ihvanına kıtım gıtım verirler bıktırmadan verirler onun ihtiyacı var ama şu anda ihtiyacın farkında değil. Üzmeden, sıkmadan yavaş yavaş yüklerler hadiseyi. İnsanların da böyle bir hizmet fazlası vardır. Bu hizmet fazlasını verdiğiniz zaman kalbiniz rahat eder. Ve aranızda bir e, menfaat ilişkisi olmadığı için aradaki dostluk, muhabbet bağları, köprüleri kurulmaya başlar. Modern insan bunu unuttu. Bütün ilişkilerini menfaat üzere kurduğu için kalbi kurudu insanın. Kalbinin kurduğunun farkında bunun zarabını çekiyor ama çaresini bilmiyor. Çaresini bilmesi için bu hızlı hayatından, bu menfaat ilişkisinden bir miktar vazgeçmesi lazım. Şöyle bir şey de yapıyorlar. Reklam ediyorlar. Ben şu şu iyiliği yaptım. O zaman yine o kalp kuruyor. Tabii. İyilik i̇yiliği yapan, ya. diyor hocam Cemil Ver için çok vurucu bir cümlesi var. İyilik yapan ...mükafat bekliyorsa... ...tefecidir diyor. <gülüyor> biraz ağır olmuş evet. E, ama yani biraz insanı uyandırması lazım. Yani merhamet... ...eden... ...merhamet edildiğini düşünmüyorsa... ...seçildiğini düşünmüyorsa... Tabii. Merhamet ettiğine minnet beslemiyorsa... Evet. O zaman evet. E, o... ...kendiliğinden zaten bir mükafat olmuyor. E, mükafatı başta sık sık başkasından beklediğimiz bir şey oluyor ve... ...bir erdem olmaktan çıkıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir şeyin erdem olabilmesi için... ...kendi içinde kapalı olması lazım. Evet. Dışarıdan alkış beklememesi lazım. İnsanlardan evet. aferin beklememesi lazım. Bazen... E, ...şimdi bizim psikoloji literatüründe... ...şöyle bir tartışma var. Diğer kamlık... ...acaba... ...insanın... E, ...en bencilce hislerinin bir tezahürü mü? Yoksa gerçekten iyi bir şey mi? Yani insan başkasına yardım ederken ondan yarın bir gün bir menfaati olacağını veya ona yardım etmek kendi ruhunu ferahlattığı, kendini daha iyi hissettirdiği için mi yapıyor? Kendini daha üstün bir pozisyona yerleştirdiği için mi yapıyor? Yoksa insan doğuştan iyiliğe yönelimli bir varlık oldu ve bir başkasının sızısını dindirmeyi vacip gördüğü için mi bunu yapıyor? Bu çok enteresan bir tartışma. Evet, yani aslında fıtratın ...nasıl... E, ...olduğuyla ilgili iki ayrı görüş var. Bir Biri diyor ki insan fıtratı... Kötü, ...kötücüldür. Evet. Günahkardır işte Judeo-Kristiyan medeniyet. E, birisi de diyor ki... Is, ...insan temiz bir fıtrat üzerine doğmuştur. İslam medeniyeti. Evet. E, dolayısıyla iyiliğe yönelimlidir diyoruz. Öbürü de diyor ki... ...iyiliğe yönelimli olsa bile hesapçıdır o diyor. İnsan. O da çok yanlış O da var yani. <gülüyor> <gülüyor> o da var muhakkak. Da var. Şimdi... E, Öyle insanlar da var, böyle insanlar da. Var. O, o imkan da var, bu imkan da var insan. Aynen. İnsanda e, kanatlanıp e, müteal alemlere gitme imkanı evet, da var. Evet. Ya e, yahut esvel safilin evet. olup e, çukurlara yuvarlanma evet. Imkanı, evet. imkanı da var. Zaten Hangi on, onun için onun için zaten melekle ona secde etsin buyurduran böyle alemin. Çünkü meleklerde kötülük yapmak imkanı ihtimali yok. Öyle yaratılmamışlar. Ama insanda var. Tabii, seçme seçme tabi Onun için dedi ki yani Emir buyurdu Siz bu beni Adem'e ben bir Adem ye, Ona secde edeceksiniz dedi yani Onun için hadise böyle tabii. Ama tabi bizim e, Yani İslam medeniyetinin ki Efendimizin talim buyurduğu Medeniyetin muhteşem medeniyet Bu aile illiğine Çıkma istikametini gösteriyor Öteki istikameti Öldürmez o yani nefis insana lazımdır yaşamak için. Ama onu bir kutu içine alıyor. O kutuda muhabbet kutusudur. Muhabbet soruyla onu çevirir. Bu riyazetle başlar, vazgeçmeyle başlar, terkle başlar vesaire uzun hikaye. Sonra terki terk gelir. Çünkü artık deryaya, katre deryaya kavuşunca artık onun katreliği kalmaz. Sen ben biter. Aşk da kalmaz kim kat kim der ya bilinmez. Bu böyle Tabii. metaforlarla. Tabii. Dil ancak Pervani mum. Demek. Evet, dil ancak, ancak mumda yanarak kendini e, mahvederek o ateşin içinde bilebilir. Aynen öyle. Bu ancak ak yani dil birtakım metaforlarla bunu ifade edebilir. Konuştuğumuz budur. Ama bu haliyle yaşarsanız yani e, hizmet etme Hizmetin şevkini gönlünüzde Duyarsanız hı hı. E, bunu birçok insan duymuştur bu vardır O andaki hazdır insanı yaşatan zaten insan Demlerle var olur hı hı. Böyle vurur geçer Vurur geçer yani hayat Sürekli gitmez O demlerle varsınız O zaman bakın kendinize Ya karşıdan da bana şöyle bir imkan gelecek Bunu düşünmemişsinizdir Verdiğiniz bir andro oldu geçti bitti Bir dakika deme kadar Fırsat zulgü edene kadar Bu olağan bir şey değil yani Olağanüstü haller fırsattır hayat Fırsatlardan ibarettir yani Bu fırsatları isterseniz biraz daha açalım Takdiri huda Böyledir yani O size bir takım fırsatlar sunar, Takdir eder onları fevdetmemek lazım Diğer de doğrudur Yani insan bir iyilik yaptığı zaman e, o haz geçtikten sonra e, ben adama şöyle şöyle yaptım e, herhalde o da beni alır bir yere götürür diye düşünürsünüz yani bu da beşeri halimizdir Bun bunu da mümkün değil ama o hazı kalp tattıktan sonra diğer rutin kalbe çok cazip gelmez o hazı tatması mühim kalbin o hazı tattıktan sonra artık diğerine akıl düşünür akları de demezseniz akıl düşünün çünkü akıl açık bir alandır akıl. Akla her şey gelir şeytan ivası da gelir akla yani düşer ee, o da bir realitedir ama e, tabii ki eğer biraz evvel de buyurduğunuz üzere bir üst çerçeveden gelen haberi biliyorsanız akla dersiniz ki sen bir dur bakalım. Bu diyen kim vicdan? Biraz evvel sözünü ettiniz o çok mühim bir Lutufdur insanlardaki vicdan yargılar. Modern insan vicdanın sesini bastırmak ister. Onun için e, akşam üstleri e, vicdanın ses çok çıktığı zamanlardır, günün muhasebesini yaptığı zamanlardır. Bu zannederim Ahmet Muhyüddin Anasın ol video diye bir şiir var. Hoyrattır bu akşam üstleri e, daima. Evet, hoyrattır evet. bu akşam üstleri daima diye Ben çok severim Ahmet Muhip'i. Evet. Büyük bir şairdi. Çok mühim bir adam. Evet. Ama unutuldu. Yani eskiyi biliyor, yeniyi de biliyor ve bir mukayese yapıyor. Mesela aynı mukayeseyi Zea Osman'da göremezsiniz. O daha teslimiyetçidir. Hı -hı. Ahmet Muhip daha sert ve sağlam durur yani. İşte batılı insan ben bu şiiri lise falan da gördüm. Hı -hı. Sonra işte im imkan olduğu o da bir lütuftur üzerinde Frank memleketlerinde biraz zaman geçirdim. Bu nasıl koyrat akşam üstlerini gördüm. Oradaki insan da mutsuz akşam üstlerinden ama sığınacak bir yeri yok. Sığınacak şey bir şişe alkol. Alkol. Evet sığınacak şey ve devamı. Ve sonra tekrar ertesi sabah sığınacak şey iş. İş evet. İşin üzerinden kurulan bir dünya. Deli, yani gibi, deli gibi işe bak. Batı aleminde e, Daha önceki programlarda konuşmuş muyduk bilmiyorum e, Samimiyetin ölümünden bahsediliyor hocam Çok mühim Yakınlık, samimiyet Paraya tahvil edilemeyen ilişkilerin e, Artık giderek kayıplara karıştığından evet. bahsediliyor Laf lafı açtı biz e, e Bizim sonuna programımız böyle Bizim programımız böyle canım yani evet. Başı var sonu yok yani Eyvallah hocam. Ucu açık, ucu açık. Ucu son. açık. Evet. Sada yankılanıp duruyor. Evet, eyvallah. Evet. Evet, Efendim, kıymetli Saadettin Ökten hocamızla bir Gönül Sadası programının daha sonuna geldik. Deniz Kemal Seyar. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hepinize hayırlı bir akşam diliyoruz.